Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Piza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. BON appetito a tutti. Muah. Co modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern <tune> sabahlar. Çok iyi geldi be. Çok iyi geldi Oktay. Hıh yap. Öh yap. Hah. Yap. <tune> 27 Kasım 2014 Perşembe sabahından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar devam ediyor. Ee, kusura bakmayın bir temizlik harekatıyla başladık. Ve umarız programımız genel anlamda bir temizlik harekatıyla devam edecek. Temizlik dediğin fay bardakları falan toplamıştık. Onu Yok herkes boğazını temizlerse ülkemiz He. tertemiz olur diye ben düşündüm. Çok yani güzel. Bu boğazımızı herkes... temizlemekle ilgili bütün ayrıntılar bugün dört gazete de var. Dört gazete de var. Hangi gazete bunlar? Ee, Birgün gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, e, Evrensel gazetesi ve Yurt gazetesi. Bunlar alınabilir ve nasıl boğazımızı temizliyoruz onların ayrıntısı görünebilir. Bir daha temizleyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Temizliğimizi yapmış olduk güzelce. Günaydın. Evet. Günaydın. Bir arkadaşınız vardı ne oldu ona Yo, Her gün bir, birimizin bir arkadaşı oluyor yalnız Evet baya. değil mi değil mi Sırayla demek ki böyle bir şey var Yapısı var adamın hmm. Bugün sana yarın bana Paylaşılamayan adam Ege Kayacan Yine mi şey oldu acaba istifasını mı verdi yine vallahi bilmiyorum herhalde şeyden bahsetti Zıtlat istifasını veriyor sonra geri alıyor yani Kime veriyor ben onu da bilmiyorum <gülüyor> Geliyor girişte kapının oraya koyuyor Bir şeyler yapıyor ama ben de tam olarak ne yaptığını ha, Kapının oraya koyduğu şey Onun istifası mıydı diyor Tabi tabi Biraz yazısı falan da okunmuyor da o yüzden şey... Bir de bana oraya kağıdı koyduktan sonra bana uzun uzun baktı Fahir. Ben Anla, de hiç anlamadım. Anlamadan baktı? Hele, <gülüyor> falan diye baktı. Ben de işim vardı o sırada. baktın diye, diye sormadım. Neyse artık bugün bakacağız. İstifası mı oldu yoksa yayından mı alındı, görevden mi alındı? Belki yayın yasağı gelmiş o Belki, bir Ege'ye. Evet. Sevgili dinleyiciler şu anda gelen habere göre Ege'ye yayın yasağı geldi. O yüzden Ege bugün maalesef yayın yapamayacak. Bugün değil bundan sonra yayın yapamayacak. Yasa Kalkıncaya Kadar. Tabii. Ben, ben tamamen bir şaka olarak şey yapmıştım Fahir. Ciddi mi söylüyorsun bunu? Benim haberim yok. <gülüyor> ya şaka gibi zaten. Ne şaka gibi değil ki. Ne bu şaka mı? <gülüyor> evet. Çok hoşsun Fahir gerçekten. Ee, günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 27 Kasım'da doğan bütün herkesin doğum gününü e, en derinden, en gönülden, en candan şekilde ve en neşveli şekilde kutluyoruz. Evet tebrik ediyorum onları. Çünkü onlar da benim melek yavrum Atlas'la aynı gün doğma gibi bir <gülüyor> özel bille sahipler bazı ee, bazı dinleyicilerimiz Atlas'tan önce doğmuş bazı yani ben, ben onu biliyorum tarih olarak mı evet yani nasıl onu hesapladılardı denk getirdiler vallahi bravo ya evet ama sonuçta biliyorsun Atlas'ın doğumu bir hiza taşı Onla ben geçtiğimiz günlerde Zeka Vakfı'nın bir şeyinde tanıtımında duydum Hiza taşı diye. Ondan sonra hayatımı yerli yersiz sokmaya karar verdim. Çok doğru söyledin. Ama o hiza taşını mesela 5 sene önceden hizalayıp almak, 15 sene önceden, 25 sene önceden hizalayıp daha uzatayım istersen? 35-45 diye ben sayabilirim. Ben nereye kadar gideceğini çok merak ediyorum açıkçası. Buralardan almak hakikaten takdir, takdir edilmesi gerek. Yani şey. bu demek ki geleceğe Öngörü. Öngörüyor. 35 sene önce doğuyor uyguluyor, mesela bugün doğuyor. Uyguluyor. Ondan sonra tartıyor ve neler neler. Daha neler neler. Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınladı. Onunla başlayalım istersen. Tabii ki. Ee, genelgeler. Bir, haber. bir dakika hemen programımızın genelgeler köşesine geçelim. Tamam buyurun geçelim. Bir dakika. <Gülüyor> Ben öyle bir şey yapacağım canım genelgele Bu şu olabilir mi Oktay Yani bu genelgelere gider mi Gitmez mi Ben hazırlamış da o genelgeler diye Hoppa ee. Bambolayu Genelgeler Biliyorsun evet. Fahir, İspanyolcada bambalayo genelge demek. E, genelge demek. o da çoğula gider. Bambalayo, bambalaya. O da çoğuludur, doğru söylüyorsun. E, o da e, genelgeler demek. Çok teşekkür ederiz. Şimdi, e, Sağlık Bakanlığı hayvan hakları konusunda yeni bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgedeki kurallara göre köpek sahipleri köpeklerini günde en az 3 kez gezdirecek. Kedi sahipleri ise kedileri ensesinden tutamayacak artık bundan sonra. Nasıl ensesinden tutamayacak? Böyle ensesinden tutup kaldırma yok. Aa o kaldırılmış mı? Tabii. Yasak, yasak mı? Yasak ya yasak cezası var. Aa niye o abi, abi hepimize öyle öğretildi? Kötü davranış abi. Ancak annesi taşıyabilir o şekilde diye bir genelgenin dibine not düşün. Tabii yani kedi yavrusu sen onun anası mısın yoksa analığı mısın? Kimsin sen de onu ensesinden taşıyorsun. Köpek sahipleri köpeklerini günde en az 3 kez gezdirmek zorunda. Ve onun bağlı bulunduğu... bulundukları da gidip göstermek zorundalar. <gülüyor> Veya kolluk kuvvetine, jandarma bölgesi de olabilir. Veya muhtar. Veya deniz kenarındaysa sahil güvenlik. Sahil güvenlik olabilir. Köpeğin bulunduğu yer kendi büyüklüğünden daha büyük. Ayağa kalkıp yatabilecek, dolaşabilecek büyüklükte olmak zorunda. O da vereceksiniz yani. Her zaman içinde ne dolu bir kabı olacak? Mama. Su ve mama dolu bir kabı olacak. Ha, öyle Bunlar boş mama kapları görmeyeceğiz. Kedi sahipleri ise kedilerinin ensesinden, derisinden veya kuyruğundan tutamayacak, evde yalnız bırakıp seyahate çıkamayacak bundan sonra. E, kedi evde yalnız bırakıp seyahate çıkmak ne zaten? Oho hayır sen herkesi ev gibi düşünüyorsun ya. Ev hayvanı besleyenlerin daha iyi kontrol ve denetimi gıda med maddeleri ve hayvan sağlığı kontrol dairesi tarafından sağlanacakmış. Kurallara uymayanlara çok güzel. para cezaları verilecekmiş. Çok güzel. Bir kediyi ensesinden tutmayı ben algılayamadım. O, onun dışında şey... E, o da şey abi işte kediyi ensesinden tutmak da kötü şeye giriyor. Kötü muameleye mi giriyor? Kötü muameleye giriyor. Herhalde kedilerle bir şey yapıldı, bir araştırma yapıldı. Hı hı. E, kedilerin en gıcık olduğu hareketler diye. Yani mesela annelerimiz de bize mesela yemek yedirirken eskiden ağzımızı açmadığımızda ne yapıyor? Kaşığın tersiyle yani e, ne derler bombeli yüzeyle ağzının ortasına vurduğun zaman ne olur? Hafif bir darbe yalnız böyle Tabii. çok da can yakacak değil. Hafif bir darbeyle sen aa diye açtığında lak diye ağzına mamayı veriyor. E, bu hareketi annenin dışında başka x bir insan yaptığı zaman bir restorana gittiğinde efendim yemeğinizi beğenmediniz mi yok falan deyince garsonun oradan kaşığı alıp lak ağzına vurması ve İskender'i ağzına tıkması Hiç de hoş bir hareket olmaz Çok güzel açıkladın Fahir yani. Resmen ee, Öyle bu olayı Norveç'teki bu gelişmeyi e, ülkemize taşıdın Norveç'te mi bu olayla Ne oldu Türkiye'de mi zannettin Valla zoruma gitti Türkiye'de <gülüyor> Fahir ya nasıl Türkiye'de zannedersin ya Allah Allah sen de ne Hayal Mayak mıyım mıyım <gülüyor> ya? Herhalde daha uyanamamışsın <gülüyor> Türkiye'de Gıda maddeleri ve hayvan sağlığı kontrol dairesi Diye bir daire var mı Bakayım Yok. Tarım Bakanlığı olabilir. Ama söylemesem ne kadar güzel. Tarım Bakanlığı var. Ne kadar güzel çıkacaktın değil mi stüdyoda? Valla çok mutlu çıkacaktım ya. <gülüyor> Vay be ülkemizde güzel şeyler oluyor. Vay be falan diyecektim yani. Çünkü çok hakikaten bu şey ileri medeniyet seviyesinin... Daha böyle mi? <gülüyor> Sağlık Bakanlığı zaten bu genelgeyi yeyeyim. Çok Norveç'te gerçek ama e, Türkiye'de değil, ülkemizde değil. Ama orada başlar Norveç'te pilot proje Norveç'te verilecek. Ha çatır çatır. Sırayla ülkemize gelir yani diye tahmin ediyorum. Hep öyle Bayağı, düşünmedik mi? Tabii Balkanlardan ülkemize girecek bu yasa. Hep öyle düşündük. Hakikaten hava giriyorsa eğer bir yerlerden bir yerlere ülkemize. Bunlar da gelir diye düşündük ama. Ben de aynen. Bekliyoruz efendim hala. Bekliyoruz maalesef maalesef. Ay. Evet. Çok, çok hakikaten o şaşkın bakışın Gözümün önünden gitmeyecek Hayır. Kafanı <gülüyor> sallayarak adeta bizimkiler dizisindeki e, kime döndüm? <gülüyor> <gülüyor> döndüm. Böyle kafan. Kafanı öyle bir çevirdin ki bana doğru dur. Yani benim hizamda duramadı. Hayır, bir, heyecanlandırıyorsun bir ya bir sabah sabah heyecanlandırıyorsun nokta ya yazık günah ya. kaç yaşında adamın? 42. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, saygı duyuyorum ve hemen sizi ben de sana sür kontür reklam veriyorum. <gülüyor> İyi mi sür kontür mü? Evet. Kontür sür kontür. Şu anda benim de kafam karıştı. Aynısını yaparken bitmiş. Vallahi. Pet Shop Boys'a da bir kez daha teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Ağzını yerim. Yüreğine sağlık diyoruz. Vallahi. Çünkü öyle söylüyorlar çünkü hakikaten. Bazıları genizden söyler. Bazıları yürekten söyler. Pet Shop Boys yürekten söylüyor. Bir de güzel okuyor ya. Hakikaten çok i̇şte, güzel okuyor İşte güzel, güzel okumak bu. Yürekten söylemek güzel okumak. Ee, bundan sonra e, tabii ki bir takım yasaklar var. Kahve falı da o yasaklar kapsamına girdi. canım o girdi, da mı? Girdi evet. Ee, Taksim'de çalıştığı kafede para karşılığında kahve falı bakan. Ne karşılığında bakabiliriz? Ne karşılığında bakabiliriz? Ya para biz, karşılığında para, e, fal bakabiliriz. Gönül ki takas karşılığında yapısı Mesela kahve falına bakanın böyle bir ihtiyacı karşılaştık. Ama zaten şey yazıyor değilim. mesela öyle yerlerde Türk kahvesi işte 15 lira fal dahil gibi böyle bir şey var yanında parantez içinde. Bu ee, yasak mı hakikaten? Şöyle ben bak, yani çok bak bak. yaygın ama bir, şey, bir, bir, bir o kadar da yasak bir şey. Ee, bir kahvede bir daha bir kafede kahve falı bakan Arzu Başoğlu 37 parantez içinde. Kendisine banka yoluyla para gönderen bir kadının dolandırıcılıktan yargılanması üzerine mahkemeye çağrıldı. Hımm. Ee, Başoğlu burada mesleğini soran hakime kahve falı baktığını söyledi. Hakim bunun üzerine suç ihbarında bulundu. Ee, hanımefendi hakkında gayipten haber vermek veya gayet de diyebiliriz. Gayipten haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla ee, nüshacılık vesaire gibi sıfatlarla iş yapmak ve hapis ve para cezası isteğiyle de kendisi... Bundan sonra sürüm sürüm yani süründürme kararı. Yani olmasa sürüm sürüm süründürme Aslında şeyine gel olmaz mı? yani. Sen şimdi müşteri olarak kahve falan baktırmaya gidiyorsun. Tamam. Üstünde çıkışmıyor. Diyorsun ki ben sizden IBAN numaranızı alayım. Size Ve para göreyim. EFT EFT yapayım. Eğer isterseniz mesela bir banka ismi söylüyorsunuz falanca bank. Ha, öyle olursa EFT olmaz da havale çıkartabilirsin. Çünkü aynı banka olursa tamam, biliyorsun. Havale çıkartma. Tamam. Olur. Fakat benim de atıyorum işte gelen müşterinde de. Ee, bir şeye girmiş bir dolandırıcılık işine mi girmiş falan Aha. olmuş filan olmuş tamam. çünkü biliyorsun dolandırıcılıkta gelecekten haberdar olmak çok önemli Tabii. bunu nerede öğrenebiliriz en güzel şekilde kahve falı baktırarak galiba veya... dolandırıcılığın en net şeyi o ya ön şartı neyi? gelecekten haber vererek bir şey vaat etmek. Ya. Şimdi sen onu ver, ben sana onun misliyle geri vereceğim mesela. Tamam mı? Ya bir öyle lafı değil tabii mi? ki o çok önemli. Ee, e, tabii e, Ne zaman ha, vereceksin? Gelecekte işte orta vadede falan vereceğim ben onu. Demek ki buradan falcılara da seslenmek lazım. Öyle çalışmayacaksın. Nakit çalışacaksın. Nakit çalışsaydı mesela hiç öyle bir sorun yaşamayacaktı hanımefendi. En son ne zaman fal baktırdın Fahir? En Tabii son, ki para, karşılığı, para olmadan. karşılığı olmadan. Hani bir de gönüllülük esası varsa galiba o serbest benim bildiğim Falco kadarıyla. Efe. Falco Efe. fal Efe. Ne zaman Efe. Efe? baktın? Valla benim hatırlamıyorum ama bayağı oldu. 200 sene oldu. Ya ben galiba hiç baktırmadım. Hiç benim fal anım yok korkuyorum, ya. Korkuyorum Oktay korkuyorum. Fal baktırma. fal anım yok benim ya. Bak... Bu akşam bir şey yapayım ben ya. O onu, akşam onu bir yapabiliriz abi. Onu ama falan bakacak kişi de şey değil mi? Mesela, çok yakın olmaması lazım değil ek, mi sana? Ege çok güzel bakar. Evet çok yakın olmamasını tercih etmek lazım. Çünkü elinde çok süt fazla... keser. Hem süt keser hem de elinde o kadar done olduğu zaman inandırıcılığını yitiriyor. Ay zaten bu biliyor her şeyi ondan sonra da şey yapıyor. Oradan kendine göre yorumluyor diye. Çok ince bir şey o aslında. İnce bir evet, çizgi. Yani hakikaten çizgi. çok yakın olmaması lazım ama çok da uzak olmaması lazım. Onun bir dengesinin tutturulması lazım. Anam işte falcılıkta zor zanaat. Fal. 200 sene mi oldu gerçekten senin? Benim benim gerçekten böyle fal baktırdım 200 sene oldu. Ama aralarda fal bakmışlığım var yani onu da söyleyeyim. ne alan söyleyeyim. Güzel de bakıyorum ya. Hadi ya. Az ama öz konuşuyorum. Aa hiç bilmiyorum ben senin özelliğini. Evet. Kahve mi? Ben Bak de bilmiyorum. Bakla mı? Vallahi kahve olur, bakla olur. Bazen su Kat. olur. Sodaya bile bakıyorum ya soda. Hadi canım. Tabii. Oradaki kabarcıklara bakıyorum. Öyle o kabarcıklar patır patır patlarken... Peki soda şey mi? Tamamen içildikten sonra mı bakıyorsun Fahir? Yok esnasında. Mesela bardak masaya gelir gelmez mi? Bardak masaya gelecek. Tabii Veya şişeden ki, de bakıyor musun? Şişeden bakmak zor oluyor. Ben mesela bazen sodayı çok çılgın bir insanımdır <gülüyor> ben biliyorsun. Bilmiyorum, bazen şişeden. bardak kullanmadan içiyorum. Şişeden içiyorsun. Şişeden bakmayı ben çok tercih etmiyorum. Evet. Ee, zorlanıyorum. Çünkü göz aslimat, ileri derecede ben de astigmat hastası olduğum için... Evet bir de yeşil <gülüyor> ya şişe. Yeşil ama o şey de, zihni açar. Mesela yeşil bugün kütüphanelere mi? git Hep böyle yeşil ışık görürsün O şeyler vardı ya böyle Bombeli bombeli durur masaların öyle. üstünde Mesela cinnat caddesi de öyle Ankara'nın en zihin açan caddesi diye geçer Mesela Bir, bir cinnat caddesine fırfır fır aklında iki, bir sürü iki küçük at, İki turat bak oradan çık Protokolden in tekrar yukarı çık Of Bırak Ankara'yı dünyanın en zeki insanı oluyor Valla yani o derece zihin Bir de bazıları açamıyor. da eleştiriyorlar bunu Ben bunu anlam veremiyorum yani. Bugün bir sınav daha var ee, ne var gene ya? TOK, Teok'ta. E, e iki gün değil mi? Temel zaten? eğitimden orta öğretime geçiş. Bugün e, FEN sınavı var. Bugün de FEN sınavıyla birlikteyiz. 1 milyon 287 bin e, 8. sınıf öğrencisi. kaç FEN ve tek? 1 milyon 287 bin. Vay maşallah. Fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarına katılacakmış. Yes please thank you, welcome on board. Yaklaşık 20 dakika sonra başlayacak sınava girecek olan bütün kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz, diliyoruz. Bir başarılarıyla beraber orta öğretime bir geçişi sağlasınlar artık onlarda. Şeymiş yalnız 20'şer soru ve 40 dakika. Kapalı Kaplar Kanunu kaçıncı sınıfta okunuyor? Kapalı kaplar. Kapalı kaplar, kapalı, kapalı kaplar. kaplar, kapalı kaplar. Makaralar, kukaralar. Herhalde 9 falan mı? Hadi ya. 9, 10 olabilir. Ya, hay Allah ya. Öyle olsaydı onlara bir iki tane tiyo verecektim kapalı kaplar ama onları da ileriki yıllarda verelim yani. Dün e, Türkçe sorularında bir soru var. Herkes bunu konuşuyor. Evet. Pek ee, çok soru var ama bir soru ön plana çıkıyor. Bir soru ön plana çıktı. Ee, hangi soru? Bu e, Türkçe testindeki selfie sorusu. Aa, hemen bakalım. Öz çekim mi? Yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanmayı özendirme temalı soruda verilen paragrafta bir şairin Türk Dil Kurumu'nun öz çekim diye çevirdiği selfie kelimesinin kullanılması e, eleştiriliyor. Ne demek bu ya? Ben anlamadım. Tam e, soruyu alabilir miyiz hocam ya? Soruyu tam olarak şey yapamıyorum. İşte şey sormuşlar ya selfie. Yerine hangi, hangi aşağıdakilerden hangisi belirlenmiştir? Mesela seyfi keyfek eder. Mesela o da olabilirdi. Bugün Oktay'la bir keyfek eder yaptık. <gülüyor> keyfek eder çektik. Diye. Yani. Ee, öz çekim özçekim. olduğunu öz çekim yani kazandı? Ondan sonra ve bir üst sınıfa geçmeye hak kazandılar yani. Vallahi yine güzel ya. Virgülün hatalı kullanımı... soru var mı hocam? Hatalı olmaz mı ya? Hangisi? Hatalı soru biliyorsun artık e, sınavlarımızdaki. Ama o özellikle konuyor. Hatalı soruyu bulmak da biliyorsunuz bir ayrı bir şey meselesi. Tabii ona da puan veriliyor mu? Tabii hatalı soruyu boş bırakırsan oradan bir ekstra 40-50 puan gibi bir puan alıyorsun benim bildiğim kadarıyla. Gene yanlışım olmasın ama 30-35 puan kesin gözüyle bakılıyor. Vay be. Her şey düşünülüyor yani. Tabii bir hatalı soruyu boş bırakmak seni binlerce kişinin önüne geçirir. Vallahi hiç ben bu açıdan düşünmemiştim Faiz. İşte bakış açısı dediğimiz şey de buymuştu aslında. Vallahi bravo. Hepsine başarılar diliyoruz. Ee, ve onların başarılarını daha da üst seviyeye çekmek için. Daim onu... olsun, e, üstün olsun üstün olsun. olsun çok başarılı olsunlar hepsi e, fıldır fıldır okusunlar. Senin sana nasıl dua ederdi büyük baba ya da işte büyük anne ya da işte hamma falan. Hamma maalesef onların hiçbiriyle e, şeyimiz olmadı. Sen olamadın mı? Olamadım. Olamamıştım Oktay. Beni de böyle yumuşak karnımdan yakaladın. Ha, vallahi hiç öyle yumuşak karnından yakalayayım diye de sormadım Fahir bu soruyu. Olsun, olsun benim yani içimde hep kanayan bir yaradır. Bana da mesela dedem anneannem şey derdi. Aferin aferin falan derdi. Ee, mesela şeyim e, benim teyzemin oğlunun babaannesi. Baya yakın, hiç. yakın <gülüyor> bir akrabanız. Tabii canım aslında çok yakın. O mesela şey diye severdi torununu. Paşa olasın inşallah diye severdi. Hepiniz paşa olasınız çocuklar. Hepsi Zeki Müller gelirdi benim aklıma. Niye? Acaba bileyim, paşası diye mi güzel olsun falan gibi öyle ha, bir şey. anladım. Bodrum Paşası'ydı o da. bir temennisi varmış. Eh be Oktay. O zaman genç kardeşlerimize en güzel hediyeyi biz de verelim. Bir reklam buketi hazırladım reklam onlar için. Ee, bakalım burada. Bütün buradan... dinleyicilerimize paşa, ol, paşa olasınız paşa inşallah. Paşa Paşa olsunlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Bu sabah Fahirli Lokta gelmediler yayına O yüzden e, Biraz daha müzik ağırlıklı bir e, program Yapıyoruz e, O şarkılardan bir tanesini dinlemeye çalışacağız Şimdi gene güzel şarkılardan bir tanesini Bir dakika ya ne oluyor Nasıl alakası o... var ya bir dakika ya ne Aa, abi? Siz Bir anda stüdyoda belirdiniz Ben nasıl oldu anlamadım Ben sabahtan beri burada 6.30'dan beri <gülüyor> Tek başıma yayın yapıyorum. Nasıl yayın yapıyorsun Yok, abi sağladım. biz yayındaydık biz, ya. Biz vardık biz buradaydık ya. Sen yoktun ki. Nasıl olur ya? Ya abi biz yayın yapıyorduk yayındaydık Ben mi yoktum? Sen yoktun biz seni bekledik. Dinleyicilerimiz Twitter attılar. Şimdi, şimdi anladım. Demek ki paralel evrenlerde yayın yapmışız. Ben siz yokken yaptım siz çok çabuk andı bunu. <gülüyor> interstellar diyorsun. Yani. Interstellar olmuş yani. Yani küçük bir Interstellar oldu. O zaman denk geldi. E, denk gelir. Çünkü bugün e, izafiyet teorisinin bulunusunun yıl dönümü. Yıl dönümü. İzafiyet <gülüyor> teorisi o kadar zor ki. Siz biliyor musunuz ne olduğunu? Neyi? İzafiyet. Ben bir geri zekalar için izafiyet teorisi diye bir kitap aldım. Onu bile <gülüyor> <gülüyor> anlamadım yani. Nedir izafiyet? Vallahi şimdi mesela zafiyet zafiyet olarak algılayan bir yapımız var bizim. Mesela köfte, et falan bunları bol bol diyebilirsin ama makarna, pirinç, börek falan bundan uzak duracaksın diyor değil mi Einstein? Tabii canım. Yani İzafiyet zaten deriz. şeyin akrabası biliyorsun. Ee, Karatay. ne Ça eee Çağatay dediğimiz <gülüyor> Profesör <gülüyor> Profesör Çağatay. Sosyal Çağatay diyorlar ona. Karatay ay hayırlısı olsun ya. Bugün demek ki bugün çok her şey üst üste bindi. Üst ha işte İzafiye teorisinin yıl doğum dönümü, işte Atlas'ın doğum günü falanlar filanlar. E Ege abisi, Eges'i. E, Ege abisi arabayı çekti dışarı e, Hadi sana. bakalım anahtarı. En son model yerli arabayı alacağıma söz vermiştim. <gülüyor> yerli araba bulamadığın için bayağı bir şey oldu. 88 89 model, model Şahin şey Şahin çekmişsin şey soracağız elinde sonunda gibi geliyor bana ama. Ben size bir anlatayım mı ne Olay oldu olayı anlat hemen he. okuyarak anlatacağım müsaade verirseniz Okuy okuyarak ricamı gene biliyorum ben. okuduğumuzu anladık mı Şimdi izafiyet değil görelilik diyelim biz kelimeleri. Yarın bir gün Haydi, sınavda çıkar. T evet. te, okta çıkar bilmem ne de çıkar genç kardeşlerimizin şişmesinler e, şeyini yanlış öğrendim benim görelilik değil mi özel görelilik teoreciğe bir şey var görelilik mi göreceli görelililililililik diye geçer göreli damar şov usülü göreli usülü görelilik şov e, iki temel önermeye dayanıyor hangi önermeler bunlar bir kitle çay kahve ne alırsınız? Diğerinde bir şey alır mısınız? İki temel öneri. Tatlı olarak yani. Mesela yeni şey o. Senin, fail Görelilik. Kütle dedim. Kütle dedim. Yani kütle. Kütle. Oktay çok zor. Bak hakikaten. Hiç girmeyeyim mi? Yani gir. Bir de... anlat da biz de bilelim ya. Bilek yani hatta. Belki hepiniz anlarsanız ben bir kez daha zekalı durumda düşüyorum. O zaman şu izafiyet teorisini, görelilik teorisini güzelce bize anlatacak. Dinleyicimize. Her türlü sorumuzu yani aşağı yukarı... Saçma soruları tabi pas geçebilir. Cevap verebilecek bir dinleyicimiz. Biz, sabırlı bir dinleyicimiz. Evet. Fizikçi olması şartoş değil. Değil. E, ama bu konuda bilgi sahibi olması şartoş. Bizim buradaki bildiklerimiz çünkü e, sınırlı. Sınırlı. İki tane önermesi var. Diye bir öner önermeler. Heh, önermeler bir. Bir. Hareket görelidir. <gülüyor> ya da bak şimdi. Ben... Kısa ya iki kelime yani dakika, bunu anlamış olmanız isim. lazım. Hareket her zaman söylediği Ben Fahir çevireyim onu. Hı. Birisi sabit bir, diğer bir, mütehirlik. Ama mesela aslında müterlik de müterlik olmayabilir. Tabi. Mesela 40. Çünkü sabite göre bakarsan müterlik ama müterlik bir şey ee, mesela bizim bağlı hız yapıyorduk ya. Evet, yürürken. bağlı hız işte o. Oh. Bağlı hız dediğimiz göreliliği kavramına Tabii, hareket göre, biz göre, göre li li li li. hareket etmiyorsun. Mesela biri 20 ile gidiyor. Öbürü de 20 ile Öbürü gidiyor. Öbürü mesela 30 ile gidiyor. Senin hızın. 50 ile giden. Senin hızın. Senin ayrı. Ayrı. Benim, Benim hızım hızın ayrı. ayrı. Keşke böyle anlatsaydı açtan ya. Bir, bir tane daha alırdı vallahi şey Nobel. Alır mıydı? Alırdı vallahi İkinci önermesi nedir? Özel görevlilik teorisini. Kütle mi? Evrendeki en yüksek ve mutlak hız... ışık hızı. Işık hızıymıştır. Işık hızıdır. Heh, ışık hızı girdiği anda Anladım. ben böyle bir şapkan varsa eğer bana müsaade diye. Çünkü o... Şapkanı alıp gidiyor musun? Vallahi hakikaten. O ışık hızı devreye girince şimdi, şişiyorsun. Şimdi şöyle düşün. Peki bizler yani biz... Üçümüzden bahsediyorum. Gündelik yaşamda e, düşük hızlar kullanan insanlarız. Doğru mu? Düşük hız dediğin Kesin o da beşinleri. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bir mutfaktan öyle stüdyoya koşarken hızlanıyorum ben. O da düşük hız. Çok özür çok dilerim seni çok yüksek hız kırmak hız istemem değil, değil, tamam. ama. Çünkü yani... <gülüyor> hakikaten biraz daha spor yapman lazım. Çok düşük hızla geliyorsun. Einstein ne yapıyor? Einstein bayağı hızlı. Spor yapıyor her sabah. O çünkü daha hızlı. Einstein ne yapıyor? Einstein yüksek hızlara çıkarıyor bizi. Fikirsel olarak. Fikirsel tamam. olarak. Tamam. Biraz yüksek, biraz yüksek hızlara çıkarıyor. Düşünce şey deneyi yapıyorum. dediğin şey. O zaman ne oluyor? Yüksek hızda çıktığın zaman zaman ne oluyor? Zaman ne olur? Zaman, zaman. Akıp i̇şte gitmekte. İşte orada niye, niye eğiliyor, bükülüyor ben onu anlamıyorum. Yavaşlıyor. Niye yavaşlasın ya? Yüksek hızda zaman yavaşlayacak diye bir kaide var mı ya? İşte orası da orada <gülüyor> şişmeye başlıyor. Niye yavaşlıyor? <gülüyor> doğru yerde itiraz etti. Yani doğru dediğim, yanlış olduğu için değil bu söylediğim. Ama itiraz yerin yani doğruydu. İtiraz yerin diyor. doğru. Yani. En başta. Ve uzunluklarda ne oluyor? Kısalıyor. Uzakları yakın ediyor çünkü. <gülüyor> Uzakları yakın eden teori Görelilik teorisi. Görelilik teorisi evet. Ee, uzayın ve zamanın Ne olmadığını öğreniyoruz böylece? Sabit, sabit, mutlak, olmadı. sabit olmadığını öğreniyoruz. Hocam çok güzel. Demek ki uzay sabit değil. Uzay bu durumda müteharrik. İsterseniz ikizler paradoksunu şey yapalım. Hay hay. Aa, biraz da ikizler bu. Ya temel. Ha işte ikizler bir... paradoksu interstellar'a geçti. Ha interstellar ikizler paradoksu dediğin paralel evrenler mi? Paralel evren olabilir, evet. ee, şey olabilir. Şimdi bizim paralel evrenlerde her şeyi başka hayatlarımızda var mı? Oktay. Şimdi ben de her şeyi Galiba biliyorum. Telefonlar şimdi var, biliyorum. Var. Var. Arkadaşlarımız o zaman ben var her şeyi Şimdi ben de her şeyi biliyorum. ben de her şeyi ben uzata uzata nereye kadar seviyorsunuz bir yarı. Size öyle oluyor mu günlük hayatta bir şeyi anlamayacağınızı bildiğinizde en baştan şey Kopuyor yapıyorsun. musun? <gülüyor> Hıhı. Kopuyor din musun dinlerken? Ben bunu hiç anlamayayım da. Sanki bir adam geldi bana Rusça konuşuyor gibi. Böyle bir dikkat dinlersem anlarım falan demiyorum. Tek, tek kelimeleri anlıyorsun ama bütününü anlamıyorsun, değil Yok, mi? Yok işte Rusça olduğunu bildiğim <gülüyor> anda ben hiç dinlemiyorum. Ya yani mesela birisi geldi sana. Dobrovic Dobrovic. Yanıyorsun, Bunu galiba. anlarım. Bu adamın Rusça bilmediğini anlarım mesela. Canım Dobrovicir Dobrovicir. Ne demek Allah Allah mı demek? Hay Allah. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ne demek? Nedir yani? Şaşıran bir Rus mu? <gülüyor> Işık enerjinin bir neyidir? Sembolü mi? Biçim. mi? Biçim, biçim. biçim. Bravo ama. Bravo ya. <gülüyor> Hem en yüksek hızlı e, foton. Akımı... Yüksek hızlı tiren mi? Bak foton Olmanın başladı. yanı sıra. Foton nedir? ne ya? Bir dakika fotonu sokmasaydın. Foton ışık işte bildiğin şu ışık. Bak şeye bak. Ampule bak. Ben, ben led bak. biliyorum ama foton bilmiyorum. Şey. Şey. Led dil. Vela diş değil. Ama siz böyle kaynatacaksınız olmaz. Kaynatma şey. anlayacağımız şeklinde. sonra dinleyicilerimizden biri bağlayacak. Uzun uzun anlatacak bize. Onunla sakın böyle yapmayın. Konuyu anlamak için soralım. Ben şuradan gerisi bana Dobrovic diye geliyor. <gülüyor> foton da dedin ya. <gülüyor> evet Dobrovic'ir. Ee, ha? Foton akımı olmanın yanı sıra bir de nedir? Elektromanyetik. Dalgadır da. Dalgadır da. Doğru tamam. mu? Evet, kesin, kesin doğru. Kesin. Yani oraya kadar zaten benim anlamadığım nokta bundan sonrası. Ben şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu aradan kaçtım. Ben ee, İzafiyet Teorisini geri zekalılar için İzafiyet Teorisi <gülüyor> kitabından okudum ve <gülüyor> anlamadım. anlamadım. Oradan <gülüyor> devam edin. Evet. E, şimdi mesela demiş ki, demiş ki ne, ne demiş ki ne Neresinden <gülüyor> başlayacağım şaşırdım ya. <gülüyor> Vallahi neresinden başlayacağım şaşırdım. Özel görelilik, doğa, uzay ve zaman kavramlarımızda yarattığı büyük dönüşümü ne kavramlarımız öğreniyoruz? Doğa, uzay ve zaman. Zaman. Doğa, Ama ne? doğa ne? Doğa, uzay, zaman da çok güzel çocuk isimleri. Doğa, uzay, zaman. Kavramı da koy. <gülüyor> Kavramı da koy. Kavram. Abilerde kavram. İşte vallahi dört çocuğun varsa sana isimleri hazır. Bir genel görelilik var, bir de özel görelilik var. Bunu biliyoruz değil mi? Tabii ki genel görelilik. Genel özel. görelilik nasıl bir evren modeli? Yunur sana. İç görelilik, dış görelilik diye Yuvarlak bir şey var. Yuvarlak mı? <gülüyor> nasıl bir evren modeli? Yuvarlak. Kusursuz kusursuz bir evren modeli mi? Oktay, kusursuz bir evren modeli mi? Uzay tire zamandan oluşan dört boyutlu bir evren. Alt çizgi mı, Efendim, mi, orta çizgi mi? Bak şimdi bu cümleyi ben şu anda yani Ha ben bunu anladım. Ben bunu anlatabilirim sana. Ne anladım. Anlat. Uzay tire zaman dediğinde uzayda 3 boyut var. Artı zaman 4. 4 boyuttu. Bu genel mi bu? Bravo. Evet bu genel görevlilik. 3 artı 1 kuralı dediğimiz diye. Doğru evet. mu hocam? 3 artı 1 çünkü 3 e, uzay hı hı. artı 1 zaman zaman Oturum artı 1 3 artı 1. 3 artı 1 evet. Doğru. Nedir genel görevlilik? Bildiğimiz şey e, nedir? Çekim kuramıdır. Doğru mu? Çekim kuramı dediğimiz. Hayır <gülüyor> <gülüyor> bilmiyoruz çünkü çekim dememiştik az önce. Çekim gazboycu. kuramı dediğimiz gravity. Interstellar mı? Interstellar'a Interstellar. gider. Gravity ya. Yer çekimi. Hmm. Uzayın eğriliğinden ileri gelen bir çekim bu. Ya uzayı niye eğrittiniz ya? Neyse, kapkaranlık ya neresi eğrildi onun? Ay, uzay eğri abi. Onun bazı şeyleri de kabul etmek lazım. <gülüyor> uzay fix. Evet. Yani uzay düz diye saçma yapma. uzay fix değildi. Uzay tamam. tepsi gibi düz değil midir Oktay? Ee, yok işte eğiliyormuş bir yerde eğiliyormuş. Tabi çünkü bayağı büyük olduğu için yanlardan bırakma yapar. Sırma zaten. Ee, ondan sonra e, Genel görelilikte herhalde anladınız Genel görevliliğin ne olduğunu Genel görelilik görevli. Evet işte 3 artı 1 boyut Bombeli uzay 70'lerde bilim dünyasında 70'li yeniden... yeri de mi? <gülüyor> Senin 70'li yeri nerede 70'li yeri de, nerede? 70 yeri de. de bir 2 çift, çift göz pek çok çifte kulak var şu anda <gülüyor> Ve çok heyecanlıyım Yani Hah bir dinleyicimiz geldi dur. Yok bağlananlamadı. Yok mu? Bağlananlamamış. Ya sevgili dinleyiciler ne olur bir arayın. Vallahi Kurban çırpınıyorum şu anda ya. Çırpınma da değil. Ne çırpınma? Vayet güzel gidiyorsun sen. Yok, Hiç yok. Dinleyin bozma. can çekişiyorsun. Çırpınma değil seninkisi. Genel göreliliğin 70'lerde bilim dünyasında yeniden doğuşu ve evrenin evrimi konusu biliyorsunuz. E, Feksti zaten. Bu kur kurama yönelik felsefe eleştirilerinde <gülüyor> i̇şte artmasına yol açtı. O 70'lerdeki şey, o, o şey var ya ne dönemi deniyor oraya böyle. Çiçek çocukları. Çiçek çocuklar. Zaten hep bundan çıktı. Kafalar bir dünya oldu. Börek gibi oldu herkes vallahi o dönemde. Ya şimdi bunu adam Nobel'li Einstein. Evet. Yani zeka, beyin falan filan şey bu adam bunu senelerce çalışıp bulduysa biz bir iki sohbette anlayabileceğiz. Ama öyle bak o özeti indirgiyor. Bağlayın, bağlanacak dinleyicimizin de sırtına bir yük bindirdik yani. Şimdi Newton'u biliyorsunuz. Newton Fix. <gülüyor> Newton Fix bizim. Genel çıkan sesi duydun mu? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> diye bir ses duydum. Çıktı. <gülüyor> Neden <gülüyor> Newton geldi dedim. Bana niye? birisi Einstein'ı biraz anlatmıştı. İsterseniz Newton demişken onu şey yapalım. Ama Newton'a dayanıyor işte bu i̇şte Einstein. A a dayanıyor. Şey. Ha, o, o zaten Einstein'ın en büyük esprisi. Şimdi bu Newton'un bütün çekimler falan filan var ya. Evet. Yani, kütle bunlar, çekimi bütün aha, çekimler dedin. İnsanlar çekimi. güzel güzel gitmişler. Işık devreye girince bir şişmişler. Bu Newton atıyor kafadan falan filan diye. Einstein demiş ki. Ya demiş eski kızını şey yapın. Biz gene yani o tamam evet belki yüksek ışık hızında falan şişiyor da zaten ona ulaşılmaz. O yüzden Newton abimizin de kalbini kırmayalım Kırmıyorum. diye bunu birleştirdiği için Einstein'ı çok... Newton ne diyordu? Newton da diyordu ki işte büyük küçüğü çeker. Çekim çekim öz çekim yani. yani. Kütle çekim de şunu Heh. diyor yani... Öz çekim Oktay. Kü i̇ki madde ne olursa olsun iki madde birbirlerinin kütleleriyle doğru Hı -hı. ama aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak çeker diyor. Mesela... Küresini karıştırmasa daha... Koza. Rast bir karesini. anlatım olurdu. Evet, niye karesini karıştırıyorsun ya? Uzak aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak. Ama uzakları yakın ediyordu hani? Evet. Işte Oktay tamam. bak. <gülüyor> Yak <gülüyor> yakalandım ya. Burada yakalandım. Ya, o... Çekiyor fayır onlar birbirini. Çeker. Yani. yani keser döner, sap döner, gün gelir. Sütle <gülüyor> çeker, sütle evet, çeker. Einstein ne dedi? Einstein ne, dedi? Einstein ne dedi? Bunlar yanlış değil ama bazı düzeltmelere ihtiyaç vardır. Hı, işte dediğim o. Ok yanlış diyorsunuz o Einstein mi? gönül alan bir adam. Vallahi. yani sen o yılların Newton'unu bir anda silip atamam o yüzden zaten çok vefalı demişler vefa İstanbul'da bir semt değil demiş yani demişler. hakikaten bilim dünyasında vefa ahlı vefa çok önemlidir vay be helal olsun E ee, ondan sonra e Kral Drogba gibi adammış Kral Drogba ne lan <gülüyor> bak, ne Kral şey... ya, <gülüyor> bazı şeyleri şey yap ya. Kral gibi <gülüyor> diyecektim <şeyini> <gülüyor> de Kral Drogba gibi adam be bu gel bazı şeyleri. Mesela İspanya kralı için öyle derler. Kral nasıl birisidir? Size Kral... bir sürprizim var. Telefon var şu anda. <gülüyor> Uzman konuğumuz bu. Uzman konuğumuz. Mı? Günaydın efendim. Bu bon giorno. Buongiorno! <gülüyor> buonasera, buonasera. İtalya'dan bir bilim insanı. Günaydın ki. İtalyan direktorluğundan diyelim. Vallahi çok güzel. Sesiniz de düzgün gelse daha iyi anlardık size ama. Nereden arıyorsunuz siz bizi? Oo, sesim mi düzgün gelmiyor? O çok kötü işte. Vallahi Hakan'a teoriyi dinleyeceksizden. Araç kitiyle falan mı konuşuyorsunuz beyefenden? Şey araç kitiyle doğrudur. Nasıl anladınız? Çirkin geliyorsunuz. <gülüyor> Oradan anladık. Çünkü normalde kusursuz ha. bir sesiniz olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Evet ona gerçekten öyle olsa gerek de hani hala falan bir takım beyaz şapkalı arkadaşlar inanılmaz cezalar yağdırıyorlar ortalıkta. Ha. Ondan ötürü diyorsunuz. İzafiyeti anlatayım derken ceza yemeyim diyorsunuz değil mi? Ne Anlat Önce isminizi Peki. alalım. Biz şey yapamadık, tanıyamadık da sizi daha önce de konuştuysak. Ne, Ama şeyden ara, araç gittiğinden ya o yüzden. Yoksa normalde şey olurdu. Doğu Üzeri. Doğu, doğu Bey. Ödemiz, doğu ha? Bey. Tamam. Şimdi Doğu Bey can kulağıyla dinliyoruz. sizi eğer bizi kandırmadan anlatacaksanız. Doğu Bey'in ismi zaten her zaman güven verir. Buyurun. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani <gülüyor> bir mukabele ve hatta fil hakikaten demek istiyorum ki daha bir güven verir. Ne kadar? Evet, Buyurun. Newton dendiği anda zaten bir ortalık karıştı çünkü Einstein ile Newton'ın üç aşağı beş yukarı e, karşılıklı geldikleri yani birbirleriyle çelişkini açıklamalar bulundukları bir konu var ki yer çekimi. Tamam. Evet. Evet. Eski Ay dedikodulara Ay çok girmeden. Evet. No, evet. evet. temelde Newton diyor ki her kütlenin kendine has ve orantılı bir e, çekim gücü var ki. Ayış dağı diyor ki yok kardeşim aslında çekim gücü diye bir şey yok. Bu normalde uzay itimi var diyor. Uzay itimi yani, mi? Yani. Uzay iti diyor. Ya. Yani Ya anladım. Uzay itimi var. Tabii. Ya nasıl gidiyor? Bir kaba içerisine atıyorum sporsta yaptığımız zaman bir evet arşivlerden veri bildiğimiz e, işte suyu taşımayan etkisi var. Aynı zamanda diyor o kaptaki su kadar da, da hatta Ortadan hacibi kadar da suyun yumurta üzerinde yapmış olduğu bir basınç olmalıdır. Tamam. Dolayısıyla biz uzayda bir dünya olarak söylüyorum veya herhangi başka bir gezegen olarak, e, nasıl ki uzayda bir hacim, bir kütle yer kaplıyorsak, uzayda bizi o kütle e, neyince kadar diyelim, bastırıyor, neyince diyelim, neyince diyelim o kütle Küslediğiniz ağırlığınızda bize doğru evet biz karşı uyguluyor. Tamam. O yüzden biz bunu yer yerçekimi olarak algılıyoruz. Diyor. Tamam. Haa dünya bizi çekmiyor uzay bizi yere bastırıyor öyle mi özetle? Dünyaya yani, bastırıyor. E, evet özetle bu, bu böyledir. Ee, Einstein'a göre böyledir. Ama resmen, resmen bilimsel diyor. gıybet yapıyoruz burada. O ben öyle dedi, bu böyle dedi. Değil. Newton öyle dedi ama gitti tamam. Einstein de böyle dedi. Newtonla Newton Einstein'ın e, bu <gülüyor> görüş farklılığını çok net anladık. Peki şimdi gelelim görelilik kurumuna. <gülüyor> Bundan daha hala görelilik olur mu? Sonuç aynı yerde duruyoruz ama Einstein'a göre. Öyle. Diyor, evet. Newton'a göre yer çekiyor efendim. İşte, işte size görelilik teorisi. <gülüyor> Kime göre, neye göre? <gülüyor> Peki çok teşekkürler Doğa Bey. Bence bugüne kadar en güzel anlatımı buydu benim dinlediğim. Valla bu Newton'a falan doğa bilimcisi diyorlar ya. Al sana doğu bilimcisi. Hakikaten net adam. Valla. göre neye göre? Bence özü buymuş. Bence Ama... biz... Yine toparlandık konu. Ama ışık kesin. hızına hiç girmedi orada. Evet beni ya ben, beni de evet çok iyi gidiyordu ışık hızına kadar. Işık hızından hiç bahsetmemesi bana biraz manidar geldi. Sen ikizleri anlat ikizleri. İkizleri. İkizleri. İkizlere. <gülüyor> ne demiştim en son ben? İkizlere takıyordun nokta. İkizler paradoksu diyordun. İkizler paradoksu, ikizler burcu kadını ve daha neler neler. İkizler... O son ikizleri paradoksu. Bir tanesi botoks yaptırdı mesela. Hı. Hmm, onu onu şey yaptık ya. Onu kaybettik. Bence biz çok yıprandık ya. Şu süreçte çok yıprandık. Yıprandık evet. İşte bu böyle bir kişi böyle bize bir anlatsa diye bir umudumuz var ya. Acaba bir kişi anlatamıyor mu? <gülüyor> Ama Bey'in dediğini ne güzel anlattık ya. Evet, o, Hemen... diyor, o diyor şey diyor. Çok güzel anlattı. Vallahi yani o bazen böyle kalkıyoruz üstümüzde büyük var ya evet. uzay itimiymiş demek evet. ki. Ben nazar zannediyordum Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. hu ho. Merhaba. Merhaba, merhaba. Efendim, efendim. Bendi, vallahi sizi hakikaten e, hayata tutunurcasına yapıştık. Kimle görüşüyoruz? Ya hiç yapışmayın ne olur çünkü e, bugün özellikle aramak isterim. İlk defa arıyorum. İstanbul'dan arıyorum. Ben sizi Bahar ismin. Buyurun Bahar hanım. Çok sevindik aradığınızda. Ee... Sanıyordum ki illa fikrim olan bir konu olur. Arada dolarım. Bir de çok sevdiğim bir arkadaşımı doğum gününü kutlayacaktım. O sizi kesin kesin dinliyor. Ee, ama hiç olmayan bir Onunla konuştunuz ve e, maalesef sadece doğum gününü kutlamış o <gülüyor> Olsun, kimin doğum günü? o da görelilik. O da göreliliğe girer. Buyurun kimin tamam, doğum günü? E, İstanbul'dan e, Mimar Demet. Mimar, Mimar Demet. Demet. Mimar Demet. <gülüyor> e, Mimar Demet'e güzel bir doğum günü şarkısı bile armağan edebiliriz yani. Vallahi o, o. o kadar sevinir anlatamam ya. Fa Bey'in çok güzel hazırladığı bir doğum günü doğum günlerinde söylüyor bu şarkıyı. Özellikle Feyiz söylerse daha da sevinir. Ay, Ay çok o, teşekkür senden ediyorum. Senden bir istek geldi. Ay vallahi çok teşekkürler. Hayır doğum günün sana geldiğim gündür bir tamam. Mimar Demet Hanım. I? Mimar Demet Hanım Hanım için. Hayır Mr. President'a söyle. Doğum gün şarkısı. Ne yapacaksın? Allah Allah. Ne yapacaksın doğum günü? Mr. President'a söyle. Tabii tabii. Yalnız onu Mimar Demet Demet'i architecture demet diye mi? Vallahi Fahir o da senin yorum yeteneğine kalmış. Yani ben ne diyeyim seni şey yapmayayım yani. Tamam. Bilmiyorum mü müthiş İngilizceniz var artık Te hangisini kabul evet. edersiniz? Teşekkür ederim hayır, sağ olun. olun. Hadi. O zaman ben... Esas ben Anadolu Lisesi mezun olduğumdan benim İngilizcem iyidir de sesim evet, kötü. Evet ama yedekten. <gülüyor> yedekten. Çok Aa, güzel la, çok teşekkür ederim. Valla çok iyi oldu bu gerçeği böyle şakkadan ak çarpması. Fahir Bey buyurun. Çok Siz teşekkür ediyoruz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday architect demet. Architect mi deniyor? Doğru. Doğru. Happy birthday to you. Vallahi Çok güzel var. oldu. <gülüyor> Nefis söyledi ya. Ben de alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol efendim. Edeyim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun, hoş Çok olun. Hoşçakalın. Biraz reklamlar hemen ardından da. İzafiyet Şov. İzafiyet Show. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Siz şarkıları dinlerken bir arkadaşımız geldi bize bağıra bağıra çok güzel bir şekilde anlattı izafiyet teorisini. Sonuçta 3 beyazdan uzak durulacak. Nedir bunlar? Tuz, şeker, un. Un değil ya. Un, un. Hayır yok ya. Vardı ya sana un diye. Siz un mu anladınız? Unu anladık tabii. Neymiş o? Ne bileyim onu değildi başka bir şey söyledi ya. Hatta ben o beyaz değil ki falan diye itiraz ettim. Orada bağırdı bana. Ha. Neyse o zaman anlamış, bir, daha, bir daha bağırır ya. Biz şey yapalım da. Evet. Ee... Düzafiyet derken göre... de vallahi günü yedik ya. Onu günü da yedik. anlamamışız demek ki. iki saat anla dinledik. Hmm. Onu da anlamamışız. Şampiyonlar Ligi'nde gol rekorunu, rekorunu ele geçirdiği. Ee, 27 yaşındaki kim? Messi. Messi. Messi. Messi mi dedin sen? Nassi mi dedin? Nassi vay. dedim sonra Messi oldu. 10 <gülüyor> e, yıllık kariyerine onlarca rekoru sığdırdı. Gözünü neye dikmiş olabilir? Gözünü bu budakta. Amerikan başkanlığına. Kalanlara dikti. <gülüyor> e, sıradaki gelsin diyerek Messi. Ne oldu Galatasaray'ın maçı? Messi dün? mi kırdı? Galatasaray'ın maçı ne oldu Messi dün? Head trick yapmış dün. Tamam Galatasaray'ın maçı ne oldu bu arada? Galatasaray'ın maçı'nı bakayım. Galatasaray oldu? Maçı, Galatasaray'ın maçı ne olmuş olabilir? Yenilmiş galiba. E, 2-0. Yenmiş değil mi? Yenilmiş. Yenilmiş Dev iflas yazdığına göre herhalde yenilmiş değil mi? <gülüyor> i̇flas mı? Niye iflas ya? Sadece bir yenilgi bu, bu yani. Bu yenilgi. Ne o inkar o ne iflas ya? Şey ne yenilgi. Şey attı. Ne deniyor sporda? Ne attı deniyor ya? <gülüyor> Takun ya? Yok değil. Krampon da değil de. Neydi ya? Ne attı? Hani Gül attı rakımlarına. Şampiyonlar Ligi'nde şey attı değil Şafak mi? attı. Şafak ya. attı evet yok yok abi. Yok yok ya. Asfalya mı? Dur ya ne attı? Ne? İstanbul takımı. Havlu havlu, havlu havlu, havlu ya. veya havlu peşkir attı. peşkir mi atmış havlu değil havlu, değil. havlu be havlu havlu <gülüyor> tamam ablu. Ya havlu havlu ever evet <gülüyor> ne oldu ya Bir, ben zaten biraz geç geldim ondan şey oldu herhalde <gülüyor> yoksa böyle yüzünüz bu kadar e ekşinmez mi sen geç gelmedin biz erken geldik e işte biz i̇şte afiyetle de, de, de budur yani al sana görevlilik amerikalı oscarlı oyuncu helibeli Heli Belli dünyanın en çirkin oyuncusu. Ay olur mu canım parantezi içi 48. İlerlemiş yaşına rağmen. Çirkin derken yani o anlamda çirkin çeviriyordur herhalde. Evet. X-Men X de güzel. Orada evet. da ben orada da ne? Rook değil, neydi oynadığı? Storm. Storm. Storm. Storm. Ben en çirkin değil, ben Storm özellikler. Evet ya Storm. Swordfish falan da güzeldi. Niye Storm öyle ya çok sıcak oldu. Biraz bulutlanır. <gülüyor> <gülüyor> hay hay. <gülüyor> Gerçi yine Cyclops'tan iyidir de. Evet. Cyclops zaten yani. Yani geçmiş geçmiş. Mutantların içinde. Mutantlar seviyorlar diyorlar. Yavanlıkta. Benim de gözümden ışıklar çıkar abi. İsterseniz hemen şöyle diye bir fışkırtayım. Işık fışkırtmak ne demek ya? Gözden ışık fışkırtır. Işık ışık fışkırtıyor abi. Başka Neyse, şey yok. Neyse Halberi e, kızının babası, kızı Nahla'nın babası. Nahla parantez içi, Nahla mı? Yani, babası oğlumun anası olacağım e, demiş. Kızının babası e, olan eski sevgilisi Gabriel parantezi 39'da yine mahkemelik oldu. Gabriel Soyadı bir şey yok mu ya? Hiç. Var. Parantez içi 39 olsun. işte. <gülüyor> parantez içi 39 işte. Kimmiş onun kızının babası? Parantez içi 39. Gabriel Abre'yi. Nahla parantez içinde 39 mu yoksa? Nahla parantez Nahla içi 6. Nahla Beri mi? Hangisini soyadını almış? Hayır şey diye geçiyor. Nahla. Obri Beri. Obri babasının soyadı. Obri. Beri e, anne kızlık soyadı. Anne kızlık soyadınızın birinci ve ikinci harfini alabilir miyiz? Tabii ki efendim. B-E. Excuse me. B-E. Thank you. Ee, biz kayıt kayıt oluşturduk. Neyse ünlü yıldız eskisiyle ilgili. <gülüyor> Devamın. Ama sistem çok güzel işliyor. Işte yani. Çağrı merkezi şey yaptım size. Canlandırması. Yeter kadar şey yapmazsan Ege e, konu bağlanıyor. Ya bağlanmasa da bağlanmış havası olur. Ee, olur olur. <gülüyor> O Ünlü Yıldız yapma. eski e, kızının babasına Daha doğrusu eski babası değil e, Bunun kızı, kızına, bunun babası benim gaynim olur demiş var. Eski kocasına ya Kızının saçını düzleştirerek Afro-Amerikan görünümünü bozmak Ve beyazlaştırmak istediği sebebiyle dava açtı Oo, Çok Antin Kuntin davaymış ya, ya. Antin Kuntin de e, mahkemede kararını verdi Nahla parantez içinde altı olan melek yavrunun saçını Babası değiştiremez diyerek doğal olarak uzaması gerektiğine karar verdi Bundan sonra Nahla'nın saçları ee, doğal Afro Amerikan tarzı görünümünü koruyarak devam edecek. Ne mutlu Nahlaya, ne mutlu Heliberiye. E bu Ferguson olayları sırasında bu mahkemenin bu kararı da suları durulmasını sağlamıştı. Yani evet, yani bu önemli. ya Ne tam, olaylar, ne olaylar. Biz tam hani, ırkçılık falan derken bu böyle siyah kültüre selam çakan bir şey. Karar Şu oldu. anda Ferguson bitmiştir. Bitti. Benim için Gabriel, benim için Gabriel de bitti. Yani siz, 6 yaşında çocuğun saçını düzleştirmek ne demek ya? Adam yani ben şimdi söyleyeyim mesela güzel bir sana şey yapalım. Brezilya fönü yapalım çocuğu. Ben bütün kızların her şeyini mükemmel yapıyorum. Saç meselesi beni zorluyor. de ama alışkanlığım yok şey. saçla ilgili. Toka takma, bilmem ne saç toplamayı hiç beceremedim 8 senedir. Gabriel ama sektörün içindeydi. Model mo modelmiş kendisi. Modernmiş Gabriel de. Doğulu. Gabriel Haz değilsin. <gülüyor> saç Şimdi bakıyorum ben kim kimmiş bu adam? falan diyor. 5 sene bir beraberlikleri olmuş. Her Beş Hoş bir beraberlik. Ee, kendisi orada. Kanadalı. Montreal e, bölgesinden e, ondan sonra Ama Fransız. Gabriel deyince sanki şey o da böyle sanki hafiften Afro-Amerikan gibi gözümün önünde canlanıyor e, Hair color blonde eye color green Thank you Teşekkür ederiz isterseniz measurements da vereyim Measurements verir misin biraz measurements Göğüs 97 oh, Gabriel, oh. Kollar 81 ve 94 Ne? Bir konu 81, bir konu da 94. <gülüyor> Bunu daha çok çalıştım abi demiş. E, 81-91 ne ya? 81'i e, Ka 94 kalça. Kalça mı? Ya erkek manken de kalça i̇şte ölçmek ben, ne zamandır şey? Bilmiyorum modellik dünyasında e, 90 60-90'ın yani beli kalın sadece. Yani beli 81'miş, beli kalın biraz evet. O da baklavalardan <gülüyor> demiş. <gülüyor> evet. evet e... Beli 81. Tamam Belli 81, herkes, herkes mı 81 Beli 81'dir. Herkes anlındır. Boyu kaç bu adamın? Boyunu hemen söyleyeyim abi. 1.88. 1.88. Yani canım. bir şey söyleyeyim mi? Benimle aynı boyda. Kilosunu söyleyeyim mi? Söyle. 81.5. Benimle Aa, çok güzel. aynı kiloda. Kilogram. E o zaman ben Gabriel ölçülerindeyim neredeyse ya. ben ya. de manken ölçülerindeyim ya. Yaşını söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Parantez içinde 39. Ege Aa, resmi. Ben Gabriel çıktım. Gabriel sen miştin iştin beğer? Aynı Valla senin... bir ya Oran Her da şeyimle eliyemedik. O da saçlarıyla çok zorlaştı demek ki çocukların Vallahi yani bir de böyle kıvır kıvır saçı Yapmak zorudur o da şey diye düşünmüştür Yani kötü niyete de Tabii atletmemek canım. lazım Buna güzel bir Brezilya fönü çakalım Düz olursa birbirine girmez ben yani de söyleyeyim. rahat rahat kızımın saçını toplarım diye düşünmüş müdür müdür. Bunların arasında başka şeyden husumet var. Çocuk üstünden şey yapıyorlar Birbirlerine işte. Birbirlerine laf soruyor. 2010 sokuyorum. yılında Nisan ayında ay ayrıldıklarını duyurmuşlar. Bir şey diyeceğim ya. Ayrıldıklarını bu ünlü oldukları için duyurmak zorundalar değil mi? Tabii. Şartoş. O ünlülüğün birinci kurulu. Basın olur. açıklaması falan mı yapıyorlar? Yoksa Fax. yakın Fax. çevresi aracılığıyla mı şey Fax. yapılıyor? Ayrıldık onu bir yayarsın falan mı diyorlar? Fax. bir daha söyleyeyim Bir şey Fax. durumunda oluyor. Yani o da bir ünlü için kolay bir şey değil. Bir yerde çıkışta Gabriel Bey'i göremedik bugün. Nasıl Gabriel Bey? Bilmiyorum. iyidir herhalde. Oradan şey oluyor falan ya. Onunla hiç uğraşmıyorum diye faks çekiyorlar. Ayrıca kendisi restoranı varmış. Nerede? Ege. vallahi Gabriel'in şu anda Ege Gabriel paralel Gabriel. Ege Kayacan vallahi helal olsun Ege. Ben bir ara kendi üstüme atfettim Gitar ama. Gitar çalıyor. Gabriel işte ben o zaman ya o ismini Ege yapsın. Ya ben şahsi şovu var mı Gabriel'in? E, şahsi şovu yok ama bir albümü var. Ege aynen. Bak, paralel işte. hayatlar yaşıyorsunuz ya. Vay be Gabriel. Hayat bizi belki de bu benim ikisi kardeşim. Yani evet bak öbürü başka... Hayat bizi bir yerlere savurdu. Birisi ile böyle bir şey yaşamış. Birisi Kısmesi, işte, o kısmı. bana şans gülmüş. O da gülmemiş. Haliber <gülüyor> gülmüş. Bak bütün filmlerini seyretti değil mi? Monsters Ball'u falan seyretti. Tabii canım tamam. 2005-2010 yılları ya. arasında. Şu eski filmi ve Monsters Ball'u beraber seyretti. Onu seyretmesek ben çocuklarla ilgilensem. Yok Monsters Ball'u oturuyor. Halibari'nin de hakikaten ne kadar. Halibari'nin hakkı Halibari'ye. E. Evet Geta ile bitirelim mi bugün? Biterim David Geta. Geta. Aa şey mi? Sia Sia'nın şeyi mi? Yok başka şarkıymış bu. Ya. When Love Takes Over Modern Sabahları son şarkısı şarkı. Hoşçakalın. Şarkı.